Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ee, bu kıymetli vaktinizi, efendim bu kadar genç insanın kıymetli vaktini e, en değerli, en verimli şekilde geçirmeyi diliyorum Cenab-ı Hak'tan. İnşallah e, emeklerimiz ne sizin ve ne bizim zayi olmasın. E, bugün sizlerle e, biraz bir sonucu Has bir hale etmek istiyorum çünkü bu ikinci haftadır ben okulları dolaşıyorum ve epey bir gençle sohbet etme imkanı buldum. Onlara kendi düşündüğüm konuları anlattıktan sonra soru-cevap şeklinde de böyle kısa has bir hallerimiz oldu ve işte öğretmenleriyle müzakerelerimiz oldu, değerlendirmelerimiz oldu. Zaten burada millet camiinde görev yapıyorum Ramazan münasebetiyle her gün öğle namazından sonra hafta sonu dahil e, mukabele okuyorum. Orada da sizin bizim kendi anneniz olmasa da genç yaşta çocukları olan annelerle gençlik üzerine muhasebelerimiz oluyor. İşte çeşitli görevlerim sebebiyle e, gençlere yönelik çalışmalar yapan işte STK'lar, dernekler, vakıflar ve çeşitli organizasyonlarda Onlarla münasebetlerimiz oluyor. Bütün bunların neticesinde arkadaşlar bir özet çıkardım. Size bugün yani bir ömrün bu konuda çok çaba sarf etmiş bir artık sizin nineniz yaşındayım ben yani. Allah'tan yaşımı söylemediler. Efendim nineniz yaşındaki işte hayatını bu yollarda geçirmiş birinin ee, son çıkarımlarını dinleyeceksiniz. Yani e, kıymetli bir e, hayat tecrübesini sizlerle paylaşacağım. E, kendime kıymet verdiğimden değil yani e, uzun süre bu işlerle meşgul olan bir insanın e, çıkarımlarını göreceğiz beraber. E, Tabi süre kısa. Onun için böyle çok detaylı, çok alt başlıklı çok e, derin analizli bir e, sunum olmayacak bu. E, bir hasbihar şeklinde olacak. Ben bir 30-35 dakika herhalde o kadar süren var. Konuştuktan sonra bir 10 dakika kadar da konuştuğumuz konularla ilgili olabilir. Onların dışında olabilir. Sizin sorularınızı bekliyorum. Çünkü sorularınız arkadaşlar çok kıymetli. Konuşmaktan çekinmeyin. Sorularınızı dile getirmekten çekinmeyin. Çekineceğiniz şey kötü üsluptur. Yani kötü üsluptan çekinir insan. Onun dışında zihinle takılanları dile getirmek, sormak araştırmak efendim e, hatta böyle bir e, fikir tartışmasına <gülüyor> girmek bunlar bizi geliştiren şeylerdir e, ve sizin sorularınız e, bizim gibi işte bu eğitim işleriyle uğraşan e, bu yok bu konuda mücadeleler veren çabaları olan insanlara yol gösterici rehberlik edici sorulardır yani gençler neyi merak ediyor kafalarına takılan şeyler nelerdir e, onların Dert ettikleri konular neler? Mesela bizim kendimize göre kafamızda bir gençlik tasavvuru var ama acaba gençlik gerçekten öyle mi yani? Bu açıdan bize çok yol gösteriyor gençlerin cesurca dile getirdikleri düşünce ve soruları. Şimdi arkadaşlar konuma geçiyorum. İnsan hayatı birbiriyle bağlantısız olmayan çeşitli bölümlerden meydana geliyor arkadaşlar. Bu bölümlerin her birinin diğeriyle sayısız sayıda kombinasyonu var. Yani bizim bir kalbimiz var, bir aklımız var, bir bedenimiz var. Efendim sosyal hayatımız var. Davranışlarımız bu kalbimizin, aklımızın, bedenimizin bize dayattıkları veya işte öngördükleri doğrultuda bir takım davranışlarımız var. Sosyal hayatımız var, hedeflerimiz, amaçlarımız, hayatta yapmak istediklerimiz var. Ee, diğer insanlarla, diğer Müslümanlarla ilişkilerimiz var. Bunların hepsinin bir bütünüyüz biz arkadaşlar. Ve bunların hepsi diğerini etkiliyor, kaçınılmaz bir şekilde etkiliyor. Yani biz mesela e, diyelim ki bir işte fikir tartışması dedik, bir fikir tartışmasına girdik. Bu fikir tartışmasında siz sadece fikirlerin mi konuştuğunu zannediyorsunuz? Hayır. Psikolojiler de konuşuyor. Mesela işte diyelim ki din konusunda tartışıyor olun. Eğer muhatabınız Çocukluğunda işte ilk gençlik yıllarında dindar insanlardan bu cami hocası olabilir, Kur'an kursu hocası olabilir, ailedeki bir dede olabilir, bir amca olabilir. Dindar insanlardan biraz sert muamele görmüşse onun bütün fikir yapısını bu sert muamele etkileyebiliyor. E, veyahut da mesela çok basit bir şey, o anda çok açsanız, karnınız açsa. Veya işte çok e, diyelim bir tiryakiliğiniz var. İşte ben mesela kahve çok severim. İşte kahve içememişseniz o gün. Uykusuzsanız mesela biyolojik yani biyolojik bir sebep varsa o bile tartışmadaki sinirlilik düzeyini etkiliyor. Yani bedeniniz, ruhunuz, psikolojiniz, sözlerinizi, davranışlarınızı, ilişkilerinizi karşılıklı olarak etkiliyor. Dolayısıyla bunların her biri hakkında arkadaşlar ben size kısa kısa tavsiyelerde bulunacağım. Yani bunları optimal verimlilikte bir arada tutabilmek için. Ee, yani bu bütün unsurlarımız en verimli halde nasıl bulunur? E, nasıl biz böyle kendi varyasyonlarımız içinde çünkü işte ben Fatma Bayram mesela benim bir sürü varyasyonum var. Yani Fatma Bayram şöyle biri de olabilirdi, böyle biri de böyle biri de böyle biri de olabilirdi. Bunlar içerisinde en e, mükemmel demeyelim ama hani en iyi diyelim. Mükemmellik iddiası yanlış bir iddiadır. En iyi versiyona ulaşabilmem için benim kalbimin, aklımın, düşüncelerimin, fikirlerimin, davranışlarımın, bedenimin, sosyal hayatımın bir denge içerisinde e, bir bütünlükle beni iyiye doğru sevk etmesi lazım arkadaşlar. Onun için e, işte bunlar nasıl olacak bu konulardaki... Küçük tavsiyelerimi sizlerle paylaşacağım. Yoksa e, yani sadece işte mesela ruh sağlığımız için değil mi yüzlerce binlerce kitap yazılmış. Bugün dünyada üniversiteler bunun için çalışıyor. Psikoloji kursları, psikiyatri kürsüleri e, sayısız uzman bütün dünyada. Bizim ülkemizde de yani binlerce uzman, neredeyse artık her mahallede bir psikolog var efendim bunun için çalışıyor. Yani o kadar detaylara girmeyeceğim demek istiyorum. Her alandan birer tane tavsiye bulunacağım size. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Birincisi kalbimizin sağlığı için tabii bu tavsiyeler, yani onu da söylemeden geçmeyin, bu tavsiyeler dini bir bakış açısıyla olacak. Çünkü benim işim o. Yani ben psikiyatrist olsaydım başka şeyler söylerdim. Şey i̇şte bir bilim insanı ne bileyim bir mühendis olsaydım belki başka şeyler söylerdim. Ama ben arkadaşlar ilahiyatçıyım, vaizim, şey, e, din eğitimcisiyim. Dolayısıyla ben dini perspektiften söylüyorum. E, kalp sağlığımız için, kalp sağlığı ne demek? İnsanın iç dünyasının, düşüncelerinin, iç huzurunun denge halinde olması... Ve diğer alanları sabote etmemesi için. Bu çok önemli arkadaşlar. Mesela kendi iç dünyasında bir mutsuzluk, bir karamsarlık, bir takıntı, bir takıldığı bir yer olan birisinin... Bütün davranışları bambaşka olur, değil mi? Hocalarım onu çok iyi gözlemler yani. Tecrübeli bir öğretmen mesela bir öğrencisine anneler mesela çocuklarına sen sen de bugün bir başkalık var der. Halbuki hiçbir şey söylemedi, hiçbir şey yapmadı henüz. Niye? Çünkü o yansır içindeki sıkıntı veya da korku, e, endişe, kaygı onlar dışına yansır. İşte ben arkadaşlar o iç dünyamızın dingin, huzurlu böyle. Diğer alanları sabote etmeyecek. Yani oturuyorsun dersin başına bir türlü çalışamıyorsun. Niye? Çünkü duyguların e, seni bambaşka şeylere sevk ediyor mesela. Bütün bunların olmaması için arkadaşlar iç dünyamızda tevekkül ve rızayı başarmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani müminin kalp sağlığı, duygusal sağlığı için tevekkül ve rızanın kilit önemi ...olduğunu düşünüyorum. Tevekkül nedir, rıza nedir... ...bunları zaten sizler bilirsiniz ama... ...kısaca yani konum gereği paylaşayım tekrar. Ee, tevekkül... ...elinden geleni yaptıktan sonra... ...sonucu Allah'a bırakmaktır. Bir de rıza boyutu ne? Sonuçta olacak olanın... ...senin için en iyisi olduğunu... ...bilmektir. Yani ben işte ne bileyim... ...şu üniversiteye girmek istedim... ...ona göre hazırlandım... ...o kadar çalıştım ama... İşte olmadı, bu sene sınavda şöyle bir aksilik yaşandı veyahut da ben yapamadım. Yani ben yapamadım. Orası olmadı da burası oldu. Burası olanın, yani tekrar ediyorum ama şuraya atlamayalım, elinden gelen çabayı sarf ettikten sonra olanın senin için en hayırlısı olduğunu bileceksin. Bu sizin hayatınızda sınavlar ve okullar ee, en önemli e, hayat meselesi gibi görünüyor arkadaşlar branş seçiminiz işte kariyeriniz daha sonraki e, sosyal hayatınız evlilikleriniz iş alanınız Efendim ne bileyim yani bizim mesela benim yaş grubum için çocuk çocuğumuz, ailemiz, hayatımızın gidişatı, attığımız adımlar. Eğer şöyle düşünürse bir insan arkadaşlar o zaman öyle değil de şöyle yapsaydım öyle olmazdı böyle olurdu işte keşke öyle davranmasaydım işte o şıkkı işaretlemeseydim neyse yani. Şunu unutmayın hayat boyunca biz arkadaşlar her gün her gün onlarca... Hayat boyunca sayısız seçimde bulunuruz. Akşam yemekte ne yiyeceksin mesela? Üç çeşit varsa hangilerini yiyeceksin? Hepsini mi yiyeceksin? Çok mu yiyeceksin? Az mı yiyeceksin? İki çeşit mi yiyeceksin? Bak seçimde bulunuyorsun. Bugün işte dün tartıştığın bir arkadaşınla bugün karşılaşınca ne yapacaksın? Selam verecek misin? Vermeyecek misin? Efendim dargınlık mı yapacaksın? Yoksa müsamaham göstereceksin yani saymakla bitmez onlarca yüzlerce seçimde bulunuyoruz. Bunların her biri için içimizde bir kaygı taşırsak o insanın huzurlu bir hayatı olması, işte içinde böyle bu kadar çok kaygı taşıyan bir insanın aklını mesela zekasını verimli bir şekilde kullanabilmesi imkansızdır. Çünkü bunlar birbiriyle alakalı. Muhtemelen bu insan gelecekte de Efendim kalp damar hastalıkları adayıdır mesela yüksek tansiyon adayıdır stresten dolayı sürekli o aşırı kendi kendini yiyen bitiren iç dünyasından dolayı bunların daha detaylarını başka iş alanının uzmanlarından öğrenebilirsiniz. Peygamber efendimizin çok sevdiğim bir duası var. Ee, uzunca bir dua başında şöyle diyor arkadaşlar: Allah'ım ve inni a'udu biki min alhammi walhazem. diyor, gelecek için kaygılanmaktan, geçmiş için üzülmekten sana sığınırım diyor. Yani gelecek kaygısı yok, geçmiş üzüntüsü yok. Diyeceksiniz ki o oh ne rahat bir kafa? Yani Peygamberimiz hiç mi bir şeyi planlamadı? Hiç mi gelecek planı yoktu, nasıl endişelenmedi yani her şey Allah bakalım Allah ne gösterecek deyip Allah'a mı bıraktı. Öyle olmadığını bilhassa Medine döneminde tek tek bütün o Arap kabileleriyle e, hangi stratejilerle onlarla ilgilendiğini okuduğumuzda siyah kitaplarında görüyoruz. Yani bir planı var Peygamber Efendimizin, onun yapmak istedikleri var, hedefleri var ama onlar için kaygı duymuyor. Kaygı duymak istemiyor daha doğrusu. Bu, bu kaygıdan Allah'a sığınıyor. Geçmişte olan biten için de hüzün duymaktan Allah'a sığınıyor. Çünkü arkadaşlar hüzün insanın elini kolunu bağlar, insanı melankolikleştirir. Bugün yapacaklarını da yapamaz hale getirir. Şimdi kalbimizle ilgili duygularımız yani e, halet ruhiyemizle ilgili tavsiyem bu. Tevekkül ve rıza ehli olacaksınız. Ben elimden geleni yaptım, Allah en hayırlısını nasip etsin diyeceksiniz nasip olana da razı olacaksınız. Nasibinizdekine razı olacaksınız. O alanda e, en iyisi olmaya, en iyi yapmaya gene çalışacaksınız. Ona biraz sonra geleceğim. Bilişsel zenginlik, yani zihnimizin zengin bir kafa yapımız olması için ve dağınıklıktan korunan bir istikamet ehli bir kafa yapımızın olması için tavsiyem arkadaşlar, Kur'an'la bağınızı sıkı tutmanız. Taslayan bu. Yani Kur'an bizi e, şey gibi düşünün. Yani e, eskiden yo yo diye bir oyun vardı. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Lastik bir, bir lastik ucunda da bir top. Onun böyle böyle yere vururduk biz lastiğin ucundan tutup. Yani o topu istediğiniz kadar uzağa gönderebilirsiniz ama lastik gittiği kadar sonra tekrar size gelir. İşte sizi böyle tekrar merkezinizde toplayacak mihver Kur'an kendidir arkadaşlar. Bir Müslüman için, Kur'an-ı Kerim'dir. Ee, yani çeşitli düşüncelerle karşılaşabilirsin, çeşit çeşit insan tipleriyle karşılaşabilirsin. Efendim e, bazı alışkanlıklara seni arkadaşların davet edebilir, bazı yerlere gidebilirsin, gidip çıkabilirsin. Ama o gidip çıktığın yerler, o tanıştığın insanların peşine takılıp, gidip hayatını bambaşka bir, Şeye sokacaksın, mecraya mı sokacaksın yoksa gene kendi merkezine dönecek misin? Kendi inançlarına, değerlerine, kendi hayat görüşüne dönecek misin? İşte bu Kur'an'la ilişkinizle alakalı arkadaşlar. Ben ne zaman? Ben epey iyi bir okurum. Ee, yani övünmek için söylemiyorum ama okumaya çalışırım. Hayatta çok zevk aldığım bir şeydir e, okumak. Çok çeşitli alanlarda okurum. Doğudan, Batıdan, her hemen hemen her alandan e, psikoloji, edebiyat, işte felsefe e, alanlarından da okumaya çalışırım arkadaşlar. Aa evet ya işte bir mesela okursunuz bir kitabı hayran olursunuz böyle ilk başta. E, şimdi mesela burada öyle bir kitap var hayran olursunuz okuyunca sonra. Bir taraftan da Kur'an'la meşgalemiz devam ediyorsa bir bakarsınız ki Kur'an'da bir ayet sana o, o kitapla ilgili cevap veriyor. Oradaki fikirlerle ilgili sana cevap veriyor. Kur'an böyle bir kitaptır arkadaşlar. Ee, eğer her gün Kur'an okumayı alışkanlık haline getirirseniz tabi kastım burada... Benim kastım yani mealiyle birlikte okumak. Çünkü anlamadığınız zaman bu fayda hasıl olmaz. Okuduğunuzu anlamadığınız zaman. Okuduğunuz yerin mealini de okuyacaksınız. Bir bakacaksınız ki arkadaşlar eğer her gün okumayı alışkanlık haline getirirseniz o gün yaşadıklarınızla ilgili o gün okuduğunuz bölümde bir cevap verildiğini göreceksiniz. Bunu size garanti ediyorum arkadaşlar. Bu da nedendir? Kur'an-ı Kerim'in sistematik bir kitap olmayışındandır. Eğer Kur'an sistematik bir kitap olsaydı... ...yani sayfa 10'dan 30'a kadar iman konuları... ...30'dan 45'e kadar namaz... 45'ten işte 60'a kadar oruç falan böyle olsaydı arkadaşlar, siz Kur'an okurken uzunca bir süre sadece namazı okuyor olacaktınız. Uzunca bir süre sadece peygamber kıssası okuyor olacaktınız. Ama Kur'an öyle değil biliyorsunuz değil mi? Hatta bu yüzden de eleştiriliyor. Tamamen iç içe geçmiş bir kitaptır. Kur'an'ı tasnif edemezsiniz. Hiçbir Kur'an tihristi Kur'an'ın bütün konularını içeremez. O kadar yani iç içe geçmiştir ki onu böyle tam olarak tasnif etmeniz imkansızdır. Ben biraz uğraştım yapabilir miyim hani kendimce diye. Baktım başa çıkamıyorum bıraktım. Şimdi kendim konulu meal okumaları yapıyorum. O şekilde halletmeye çalışıyorum. Ee, adeta bunu o kadar çok kere yaşadım ki arkadaşlar. Yani e, bugün veya işte bugünlerde bir olay yaşıyorum. Sabah kalktım ezberimi tekrar etmeye. Hafızım ben de. Arkadaşlar ezberimi tekrar ediyorum her gün birisine dinletiyorum. Tekrar etmeye kalktım bir ayet çıktı önüme tam da o günlerde yaşadıklarıma cevap veriyor ayet-i <gülüyor> Mesela bak geçen de bir ayeti söyleyeyim size. Bu kafirlerin amelleri kıyamet günü boşa gidecek ya hem dünyada yaptıkları iyiliklerin karşılığını görmeyecekler ahirette da gençler çok takılmış vaziyette. Ya niye görmeyecekler? Yani adamlar çok iyilik yapmış olanlar var içlerinde falan diyorlar. Tabi onun çok etraflı bir cevabı var. Şu anda burada onu anlatmayacağım. Ee, bunu konuşuyorduk arkadaşlar. Ayet çıktı karşıma. Diyor ki Keyif suresine. Biz onlar için diyor o gün terazi bile kurmayacağız diyor. Terazi kurmayacağız kafirler için diyor. Yani arkadaşlar şey gibi olimpiyatlarda mesela bir oyuncu hazırlanır hazırlanır hazırlanır tam işte müsabakaya çıkacak tartıda 300 gram fazla gelir ne olur arkadaşlar diskalifiye olur değil mi yani giriş kuralına uymadığı için işte bizim ahirette Teraz, şeye çıkabilmemiz için müsabakaya yani cennete mi gideceğiz cehenneme mi ne olacak ama daha en baştan oraya iman etmen gerekiyor. Allah Teala diyor ki bu baraj sorusu. Bunu aşamazsan hiçbir davranışına bakılmayacak. Yani senin konuştuğun konuya cevap gelir. Veya senin takıldığın konuya oradan cevap gelir. Ben bundan bunu o kadar çok kere tecrübe ettim ki arkadaşlar dedim ki herhalde bu kitap canlı Bazen böyle Kur'an'a bakarken korkuyorum yani. Bu canlı beni izliyor, hayatıma bakıyor ve bugün bana ne lazımsa karşıma orayı çıkarıyor. Bilimci de Vision of Islam'da bunu söyler. Kur'an böyle bir kitaptır der. Geçiyorum. Bakın yoksa bu konuda bir konferans konusu yani. Nasıl oluyor işte böyle nasıl yapacağız, nasıl okuyacağız böyle olabilmesi için falan. Fakat... Benim kanaatim arkadaşlar Müslüman bir zihin sağa sola dağılmaktan korunmak istiyorsa, kendisini bundan korumak istiyorsa Kur'an'la bağını her gün sağlam tutmak zorundadır. Bu her gün birazcık açayım size çok mübalağlı gelebilir. Hocam nasıl ya işte bir sürü sınavlarımız var üniversiteye hazırlanıyoruz nasıl yani her gün bırak. Arkadaşlar çok demiyorum ben 10 dakika. 10 dakika ayıracaksınız mesela. Bunun 5 dakikasında metnini okuyacaksınız. 5 dakikasında da mealini okuyacaksınız. Ee, ne demek istiyorum? 5 dakikada siz ne okuyabilirsiniz? Mesela hafız birisi 5 dakikada bir sayfayı rahatlıkla okur. 5 dakikada da o sayfanın mealini okuyabilir. Bu ne demek? Her gün bir sayfa. Peki ben hafız değilim. Biraz da işte çok egzersizim de yok. Yavaş okuyorum. Tamam sen de iki ayet oku. Bir ayet oku. Ama her gün açacaksın. Her gün kaldığın yerden devam edeceksin. En etkili Kur'an okuma yöntemi budur arkadaşlar. Ve Kur'an'a ayırdığın zamanı ikiye böleceksin. Hafızlar da mesela ile hiç uğraşmazlar. Ee, çok büyük kayıp. Halbuki mealini de okusaydınız ezberlediğiniz yerin çok daha kolay ezberleyebileceğinizi göreceksiniz. Çünkü giderek kelimelere aşina olacaksınız. E ee, mesela her şey diyorum hocam. Kur'an neredeyse Türkçe aslında diyor. Bakın inlerlediğine <gülüyor> keferu küfredenler. Sevaun aleyhim <gülüyor> müşavidir. Seva müsave kelimesi biz tabii unuttuk bunları ama bizim dilimizde kullandığınız bir kelime. Denk demek. Em'n dar tem inzar etsen de emlem tunzirgum etmesen de la yu'minun iman etmezler. Burada hangi kelimeyi bilmiyorsunuz arkadaşlar? Bakın bunlar bize unutturuldu. Başka bir dil. Kur'an başka bir dil. Sen onu anlayamazsın denilerek uzaklaştırıldık yani. Bizim atalarımız e, Türkçe yetersiz bir dil olduğu için değil arkadaşlar. Bizi Kur'an'a yaklaştırmak için Arapçadan kelimeler alıp çok çok Türkçe'ye yerleştirdiler. Yani az buçuk. Osmanlıca'ya vakıf olan biri, illay o yazı stilini okuması gerekmez. O kelimeleri az buçuk bilen biri, kulağı aşina olan biri, Kur'an okurken orada neyden bahsedildiğini anlayabilir aşağı yukarı. İkinci konu bu. Yani birincisi dedik tevekkül ve rıza. İkincisi zihnimizi dağınıklıktan ve böyle ayağımızın kaymasından korumak için her gün bir ayet. Mesela kendinize her gün bir ayet seçin arkadaşlar. O ayeti günlük dilde kullanın. Arkadaşınızla konuşmanızda, işlenebiliğin mesajlarınızda o ayeti profil yapın. Yani kullanın. Ee, hadi her gün bir ayet çok gelebilir. Haftada bir ayet kullanın. Yani bu haftanın ayeti bu deyin. İşte fesatın kemâ umirt, En rolunduğun gibi dost doğru ol. Bu haftanın ayeti. Bunu her yerde konuş Günlük konuşmaların içinde, mesajlarında, profilinde, sosyal medyada böylece ne olacak? Her gün bir ayet senede 52, şey her hafta bir ayet senede 52 ayet eder. Haftada iki ayet yapsan senede 100 ayet eder. 5 sene sonra 300-500 ayeti sen artık tamamıyla içselleştirmiş ve günlük dilde konuşma dilinde kullanabiliyor hale gelmiş olacaksın. Şimdi yabancı filmleri izliyorsunuzdur değil mi arkadaşlar? Bu... Aksiyon filmlerine veya işte e, polisiye filmleri Ben polisiye ve hukuk e, konulu e, film ve dizileri çok severim. Şimdi oralara çok dikkatimi çeker arkadaşlar. Adam mesela mafya elemanı, suçlu yani, kiralık katil, fark etmiyor işte veya seri katil. Adam konuşmasında İncil'den alıntı yapar. Yani günlük dilde. Birisiyle konuşurken İncil'den bir cümle söyler. Yani suçlular bile, o hayatı yaşayanlar bile tamam kitabına göre yaşamıyor ama o kitabı bilir yani. Ve karşısındaki de neye atıfta bulunduğunu bilir. Böyle sahnelere denk gelmişsinizdir dikkat ettiyseniz. Bizim iki Müslüman, arkadaşlar hocalarım çok iyi anlayacaktır beni. İki Müslüman dindar, iki insan oturuyor, buna çok tanık oldum, 2 saat konuşuyor. Mesela hanımlar ev sohbetlerinde, erkekler işte çeşitli sosyal etkin me me mecralarda yani kahvede, şurada burada oturuyorlar camide, cami çıkışında, lokallerde, derneklerde oturuyorlar, sohbet ediyorlar, çay sohbeti. 2 saat boyunca arkadaşlar eğer gözlerinizi kapatırsanız konuşmalarından Müslüman olduklarına dair hiçbir ipucu göremezsiniz. Spor konuşuyorlar, para konuşuyorlar, seyahat konuşuyorlar, çocuk eğitimi konuşuyorlar, giyim, şam konuşuyorlar, alışveriş konuşuyorlar, siyaset konuşuyorlar. Ne bir ayet geçiyor, ne bir hadis geçiyor, ne bir kere Allah diyorlar, ne bir kere peygamber diyorlar, ne bir kere ahiretten bahsediyorlar. Buna ne deniyor sosyolo sosyologlar? Nasıl tespitte bulunuyorlar biliyor musunuz bu konuda arkadaşlar? Müslümanların dünyeli iyileşmesi deniyor buna. Müslüman ama iyileşmiştir artık. Dilinde, günlük konuşmasında, günlük programında hiç ahirete dair hiçbir şey yok. Hep bu dünyaya dair Bütün hedefleri, bütün çabaları, çalışmaları, endişeleri, kaygıları, duaları hep bu dünyaya mahsus. Çocuğum şurayı kazansın, işte e, kısmetimiz bol olsun, işte e, şu işe girelim. Hep buna yönelik. Ben mesela hanımlar çok öyle yok 500 yasın, yok işte salat defeci ya öteki şeyleri çok yapar. Ben daha bugüne kadar günahlarım af olsun diye 500 yasın okuyana hiç rastlamadım arkadaşlar. Hep böyle bir işleri oldurmak için yani e, yaparlar. Burada geçiyorum. Üçüncü kategori. Şimdi bizim İç dünyamızdan bahsettim, düşüncelerimizden bahsettim. Arkadaşlar psikoloji de bunu söylüyor, gazali de ihyada bunun üzerinde durur. Bizim davranışlarımız düşünce, duygu ve davranış aşamalarından oluşur. Yani önce bir düşünce oluşur zihninizde, sonra ona duygularınız eşlik eder... Ondan sonra davranış meydana gelir. Tabi ara basamaklar var. İşte eğilim, niyet, irade, azim gibi ara basamaklar var. Oraları geçiyorum. ama basamakları söylüyorum. Yani önce zihninizde bir düşünce gelir. Sonra kalbiniz bu düşünceye eşlik eder. Duygusal anlamda. Sonra o davranışa dönüşür. Mesela işte Gazze'yi bombaladı. Ee, yine İsrail. Efendim bir düşünce yani bir bilgi geldi size. Kalbiniz o bilgiyi işlerse bakıp geçebilirsiniz öyle de olabilir. Ama kalbinize inerse o bilgi Gazze için bir şey yapmak istersiniz. Yani bir, bir eylem yapmak istersiniz. Eylemden kastım siyasi eylem değil yani kendi bireysel bir şey yapmak istersiniz. Bir siyasi eylem de olabilir. Eğer yapmazsanız arkadaşlar... Yani düşünce, duygu, davranış arasında kesinti olursa buradan ruhsal rahatsızlıklar doğar. Dejenere olursunuz. Bunun Hz. Ömer'in dilinden, bunun adı, inandığın gibi yaşamıyorsan yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. Yani düşüncelerini değiştirmeye başlarsın. Çünkü o çelişkiyle yaşayamazsın. Şimdi arkadaşlar davranış aşamasındayız. Davranışlarımızın toparlanması için, mihverinin, yani bütün gidişatımızın, ahlakımızın, mihverinin belli olması için de bir önerim var arkadaşlar. Çok şeyler söylenebilir, ben kısa vakit olduğu için birer öneriyle geçiyorum. Beş vakit namaz. Davranışlarımızı hizaya sokar arkadaşlar. Beş vakit namaz sizi kötülüklerden alıkoyar. Bazıları diyor ki ama beş vakit namaz kılıyor bak neler yapıyor diyor. Ben diyorum ki ya bir de kılmasaydı. Yani adamın kumaşı bozuk veya kadının işte mayası bozuk yani çok ahlakı düşük çok şeyler yapabilecekken beş vakit namaz onu optimal iyilik düzeyine getirir arkadaşlar. O kadar ki siz kötülük yapmak isteseniz bile çevreniz size beş vakit namaz kılan dindar bir insan muamelesi yaptığı için yapamazsınız. Yani belli yerlere davet edilmezsiniz, işte ne bileyim sizden beklenmeyen şeyler, yani bu dar, bazı davranışlar sizden beklenmez vs. 5 e, vakit namaz arkadaşlar bizim ahlakımızı dönüştüren, bizim e, sosyal hayatımıza şekil veren, yön veren, kimlerle görüşeceğimizi, nerelere girip çıkacağımızı belirleyen ve hepsinden önemlisi diyeyim. İrademizi takviye eden, bizi azimli, güçlü, prensipli bir insan haline getiren merkezi davranışıdır Müslüman. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı olmayan dinde hayır yoktur buyurmuştur. Ee, mesela savaş hukukunda, İslam savaş hukukunda yani Peygamber Efendimizin gönderdiği ordularına tavsiyesi bir belleğe yaklaştığımızda diyor, ''Konaklayın, ezan sesi gelirse saldırmayın.'' diyor. Yani namaz, ezan, o beldenin Müslüman olduğunun alametidir. Bununla ilgili sayısız hadis-i şerif, sahabe uygulaması, Peygamber Efendimiz'in vasiyeti, tavsiyesi vardır. Bu dünyadaki son sözü de ''Namaz, namaz, namaza dikkat edin.'' olmuştur arkadaşlar. Sonra bizim işte bu süreçleri sırasıyla anlatıyorum. Davranışlarımızın oluşturduğu, insan olmamızın zorunlu sonucu olarak oluşan bir sosyal hayatımız var arkadaşlar. Yani arkadaşlarımız var, ailemiz var, komşularımız var, akrabalarımız var. Bu sosyal hayatta kritik bir konu var arkadaşlar. Kritik konu şu. Biz ilişkide bulunduğumuz insanların çok az bir kısmını aslında biz seçiyoruz. Çoğu bize hazır veriliyor. Ne demek istiyorum? Yani biz dünyaya geldiğimizde arkadaşlar ailemizi seçmiyoruz. Otomatikman senin ailen kader tarafından yani ilahi takdir tarafından belirlenmiş oluyor. Orada hiçbir seçimin yok. Merak etmeyin siz ailelerinize bayılmadığınız gibi aileleriniz de size bayılmıyor. Yani böyle düşünün. Hani ben de isterdim. Çok farklı değil mi? Herkes ister yani. Hayalinde bir şey vardır. İşte herkes çocuğuna razı olacak. Çocuk anne babaya razı olacak. Bir de bir paket halinde geliyor bu arkadaşlar. Aileniz <gülüyor> belirlendiği anda bütün akrabalarınız da belirleniyor. Sizin hangi devirde yaşayacağınız, hangi milletten dünyaya geleceğiniz, hangi coğrafyada, köyde mi, kentte mi işte yaşayacağınız... Ee, ailenizin sosyoekonomik durumu, bu sosyoekonomik duruma göre yetişeceğiniz, çocukluğunuzu geçireceğiniz muhit, bak bunlar hep kader tarafından belirleniyor, arkadaşlar. Bundan sonra sizin seçimleriniz devreye giriyor, ama o seçimler de yine kaderin belirlediği çerçeve içinden oluyor. Yani hiçbirinizin Gazali ile arkadaşlık etme şansı yok. Yani Gazali'nin sohbetlerinde, derslerinde bulunma şansı yok, çünkü aynı devirde yaşamadı. Veya hiçbirimiz ne bileyim e, bu, bu dünyada işte bizden çok uzak bir coğrafyada yaşayan işte Ali'ye İzzet Begoviç'le tanışmadık mesela. Niye? Çünkü farklı coğrafyaların insanız Farklı diller konuşuyoruz vs. E, dolayısıyla bize takdir edilen o çerçeve içinde seçimlerimizi yapıyoruz. Şimdi o kader konusuna da girmiyorum. Çünkü vakit buna elverişli değil. Arkadaşlar e, bu sosyal münasebetlerimizi Maksimum verimlilikte yürümesi için de benim tavsiyem arkadaşlar sünnet bize ne diyorsa ona göre hareket etmeniz. Komşuyla ilişkiler, arkadaşla ilişkiler o kadar çok hadis-i şerif var ki bunlarla ilgili arkadaşlar. Edeb-i müfredi okuyun hiç olmazsa. Buhari'nin iki ciltlik ahlak hadislerine Riyaz-ı Salih'ini okuyun, hiç olmazsa. Bunlar yani giriş mahiyetindeki hadis kitaplarıdır. Benim kanaatim, hadise karşı biliyorsunuz çok dört koldan yürütülen bir kampanya var. Acizane kanaatim arkadaşlar. Kur'an bizim hayatımızın temel ilkelerini, sınırlarını belirler. Sünnet ise bunun içini ilmek, ilmek, ilmek, ilmek doldurur Komşumla nasıl geçineceğim, akrabamla nasıl geçineceğim, akrabam bana kötülük ederse ne yapacağım? İşte akrabama karşı sorumluluklarım neler, Arkadaşlarım, bir arkadaşlık ilişkisinde karşılıklı sorumluluklar neler? Bunlara dair e, çok ciddi e, malzeme var sünnette. ama sünnet bir derya. Herkes niye Kur'an'dan bahsediyor biliyor musunuz? Bir kanaatimi söyleyeyim. Çünkü Kur'an iki, iki kapak arasında tek çift bir kitap. Yani okursunuz... Bitirebilirsiniz baştan sona baştan sona bitirebilirsiniz ama sünneti ne yapacaksınız yani ciltler dolusu kütüphaneler dolusu rivayet var peygamber efendimizden gelen e, oraya girmek böyle bir deryaya girmek olduğu için onu e, çok böyle tavsiye edemiyorlar veya başa çıkamıyorlar diyelim. Bazı insanlar. Şimdi benim size tavsiyem şu arkadaşlar, kolaylaştırmak için hayatınızda belli dönemler belirleyin ve her dönem için bir sünneti ihya edin arkadaşlar. Kendiniz için. Yani ne olsun bu? Mesela Peygamber Efendimiz diyor ki, tanıdığın tanımadığın herkese selam ver. Mesela bunu kendine bir hayat görevi edin. Var ya böyle sene başında işte şeyler yapılıyor, challenge listeleri falan yapılıyor veya zinciri kırma, işte atomik alışkanlıklar, böyle bir takım e, yöntemler var kişilerin kendilerini geliştirmesi için. Diyeceksin ki ben bu bir ay işte Mart ayı, şey Nisan ayında e, bu selam hadisini uygulayacağım. İşte bir dönem, bu bir ay olabilir, altı ay olabilir, bir yıl olabilir fark etmez. Arkadaşlar şu peygamberinizin şu sünnetini uygulay uygulayacağım. Ne, diyor, ne yaparmış mesela peygamber efendimiz arkadaşlar? Yatsıdan sonra oturmazmış, sabah namazından sonra yapmazmış. E biz biraz kuzeyde kaldığımız için bu yatsı vakti çok değişiyor. Hadi bunu yuvarlayalım arkadaşlar. Ondan sonra oturmamak, e, siz söyleyin. Altıdan, beşten sonra da yatmamak. Şimdi hayatınız değişecek. Bak size garanti ediyorum. Bir tanesini uygulayın. Bu sünnetlerin bir tanesini. Peygamber Efendimizin yeme içmeyle ilgili sünnetini. Mesela aynı anda iki çeşit şey yememiş Peygamberimiz vesaire. Bunu da bir tarafa koyuyorum. Arkadaşlar sosyal hayatla ilgili. Yani dargınlık, barışmak. Kul hakkı, kul hakkı yememek, kimseye zarar vermemek, güvenilir birisi olmak. Mesela bana söylenen hiçbir sözü başkasına aktarmayacağım, hiçbir laf taşımayacağım. Mesela bu ay buna çalışacağım. Düşünsenize nasıl biri çıkar yani? Bu süreçten nasıl biri çıkar? Bir düşünün. Daha geniş perspektifte arkadaşlar, bütün ümmet için ne yapabiliriz? Yani bu sosyal hayatımız kendi küçük, kendi bireysel çevremiz içindi. Ben Ümmet-i Muhammed'e karşı da bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. E, aşırı derecede bireyselleşen bu dünyada arkadaşlar. Giderek bireyselleşiyoruz, bu artıyor. Yani ben önemliyim, benim hayatım önemli, benim mutluluğum önemli, benim kendimi iyi hissetmem önemli. Bugün bize empoze edilen şey bu. Hatta o kadar ki, e, işte sen senin mutluluğun o kadar önemli ki seni çok üzüyorsa... Seni çok sıkıştırıyorsa ailen, bu toksik bir ilişkidir, uzaklaş. Yani oradan bile uzaklaş. Ne yapmak istiyor büyük akıl? Arkadaşlar birileri var bu işin arkasında, bu felsefenin arkasında. İnsanları tek başına bırakmak istiyor. Bakın bunu görün. Şimdi yeni projeleri de arkadaşlar, bakın cinsiyetsizleştirmeyi başardılar büyük ölçüde. Bireyselleşmeyi de başardılar. Üçüncü aşamaya gelmişiz. Okuyorum bazen fütürist yazılar. Üçüncü aşama mülksüzleştirme. Yani eliniz olmayacak hiçbir yerde. Dünya Kapitalist sistem böyle istiyor. Kanada'ya gideceksin, çantanı alıyorsun, gidiyorsun. İşte Van'a gideceksin, çantanı alıyorsun. Hiçbir yere ait değilsin. Hiçbir yere kendine ait hissetmiyorsun. Kapitalizmin mobil elemanısın yani. <gülüyor> İstediği gibi seni... Hani satranç tahtası gibi düşün, nereye isterse piyonunu oraya sürebilecek. Öyle o durumda görmek istiyor bizi yani. Ama biz buna mukabil, işte bu yüzden bak dikkat edin arkadaşlar. Yani Amerika Yemen'e saldırıyor, Irak'a saldırıyor, işte Libya'ya saldırıyor, Gazze'ye saldırıyor, İsrail'i destekliyor. Ne Rusya'nın sesi çıkıyor, ne Çin'in sesi çıkıyor. Bunlar Amerika'nın muhalifleri değil miydi? İslam arkadaşlar Müslüman olmayan bütün dünyanın ortak düşmanıdır. Çünkü tek alternatiftir. İnsanlığın önündeki tek alternatiftir İslam. Eğer bugün yeryüzünde birisi kaynağından çıktığı gibi bugüne kadar hiç insan eli değmeden gelen nasıl bir din metni olarak ne var? Bak ilahi metin, kutsal kitap demiyorum. Dini bir metin olarak ne var diye araştırsa bir tane var arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim. O, öyle bir zenginliğe sahibiz ve ve ümmeti Muhammed'in bu yek vücutluğu aralarındaki bütün ihtilaflara rağmen aynı kıbleye dönmeleri, aynı Ramazan ayında oruç tutmaları, aynı Kabe'ye hacca gitmeleri, aynı peygambere aynı şekilde iman etmeleri... Müthiş rahatsız ediyor dünyayı arkadaşlar. Dünyanın o böl parçala yönet siyasetine çok aykırı. Onun için 100 yıldır, 200 yıldır bununla uğraşıyorlar. Bu ayrılıkları e, körüklemek için, pekiştirmek için uğraşıyorlar. Benim kanaatim, tabii e, çok küçük ölçekte söylüyorum ben. Yani 15-16 yaşındaki bir genç ne yapabilir? Ben kendim de kendi hayatımı böyle planladım arkadaşlar sizin yaşlarınızdayken. Ben ne yapabilirim? Ne yeteneğim var benim, ne kapasitem var, ne imkanım var, işte onu en iyi şekilde yapmanız gerekiyor. Bak şurayı şöyle anlamayın, en iyi mesleklere gireceksiniz değil. Hayır arkadaşlar, bizim en iyi diş hekimine, doktora, mühendise ihtiyacımız olduğu kadar en iyi hasta bakıcıya, en iyi anaokulu öğretmenine, efendim işini iyi yapan e, her meslek grubunda insana ihtiyacımız var. Onun için ben olmadan biz olamayız. Bu psikolojinin çok şaşmaz bir kuralıdır. Ne demek ben olmak? Yani önce senin bir yeteneğin olacak, bir birikimin olacak, bir elinden gelen bir iş olacak. O zaman bütünün bir parçası olabilirsin. Yoksa arkadaşlar koyun sürüsü gibi hiçbir niteliği olmayan, hiçbir vasfı olmayan kalabalık bir ruhdan ibaret oluruz. Sonuç olarak son maddeye geldim. Yani Ümmet-i Muhammed için yapabileceğimiz şey kendimizi geliştirmek, vasıf sahibi bir insan olmaya bakmak ve alanımızda, kendi alanımızda aranan insan olmak. Demircisin, aranan demirci olacaksın. Tamircisin, aranan tamirci olacaksın. Bunun örneğini çok veriyorum. Bizim yaşadığımız semtte bir tane poliklinik var arkadaşlar. Biraz büyüyecek bir poliklinik, küçük bir hastane düşünün. Orada iki tane dahiliye doktoru var. Değişmiştir belki şimdi çoktandır gitmedim. Bu iki doktordan ikisi de dahiliye doktoru. İkisi de tıbbı bitirmiş, uzmanlığını yapmış, dahiliye doktoru olmuş. Birine gidebilmeniz için 15 gün önce randevu almanız gerekiyor arkadaşlar. Ötekine gidebilmeniz için ne zaman isterseniz gidebiliyorsunuz. Ötekinin hiç hastası yok. Niye? Aralarındaki fark ne arkadaşlar? İkisi eğitimleri mi yani? Hayır. Çünkü birine gittiğinizde size diyor ki işte şu araştırmada şöyle bir şey okudum. Sen bu konuda bir de şöyle yap. işte şunu, şunu atlamayalım. Şurayı da şöyle bir tahlilde yaptır veya işte şöyle bir doktora da git falan diyor. Ötekine de her gittiğimde birkaç kere gittim. Mecbur kaldım böyle günlük bir hastalık için rapor falan. Ondan sonra her gittiğimde gaz okuyor arkadaşlar. Böyle yapmış arkaya doğru gazeteyi açmış Spor sayfalarını, magazin sayfalarını falan okuyor. Ama ikisi de doktor. Böyle değil işte. Vasıflı. Her ne iş yapıyorsan vasıflı eleman olmak. Yani tamirci de olabilirsin. E, camide imam da olabilirsin. Hiç fark etmez. E, üniversitede hoca da olabilirsin. E, o o e, kendi kategorindeki insanlar içinden sıyrılman lazım. Şunu unutmayın. Siz zannediyorsunuz ki üniversiteye girince ben, benim hayatım değişecek. İşte İyiydi üniversiteye girersen hayatım değişir. Hayır arkadaşlar. O iyi, iyi üniversitelerden her yıl yüzlerce insan mezun oluyor. Onlardan biri olacaksın. Hatta pandemi döneminde bir konuşmasını dinlemiştim. Ee, i̇lk böyle online eğitimler başladığında e, kapalı bir gruba meslek içi bir konuşma yapıyordu. Ben de rica ettim. Beni de dinleyici olarak aldılar. Ne dedi biliyor musunuz? O kadar etkileyiciydi ki benim için. Dedi ki biraz karamsar gelebilir size ama... Hani hedeflerinizi belirlemeniz için söylüyorum. Dedi ki, 40 yaşlarında birisi bunu söylüyor. Benim dedi babamın kuşağı, yani ben oluyorum o, ben 60 üstlüyüm. Benim dedi babamın kuşağı bir işe girerlerdi, oradan emekli olurlardı. İşte ben diyanete girdim, diyanetten emekli oldum arkadaşlar. Bizim kuşak dedi, bir iş yerinde 5-6 yıl çalışıyor. 5 ay iş, iş değiştiriyor. Sizin kuşak dedi, üniversite öğrencilerine konuşuyordu, 5 yılda bir alan değiştirmek zorunda kalacak. Çünkü yapay zeka geliyor, birçok alan ölecek. Robotlaşma geliyor, birçok alan şu anda böyle birçok kişinin çalıştığı alanda belki de gelecekte hiç kimseye ihtiyaç duyulmayacak. Şu anda mesela mesela radyoloji ölmek üzere. <gülüyor> Radyologlar çünkü tamamen yapay zeka yorumluyor. Bütün o röntgenleri, filmleri, MR'ları vesaire. En hasıl arkadaşlar her ne yaparsanız yapın. işte o alanda sıyrılmanız için sizinle birlikte aynı eğitimi alanlardan farklı bir şeyler yapmanız gerekiyor. Son söz, son başlık. Ahlakımızın seçkin bir ahlak olması için ne yapmamız gerekiyor? Çünkü ahlakımız bunların hepsinin toplamıdır arkadaşlar. Ahlakımızın seçkin bir ahlak olabilmesi için de dengede kalmaya, aşırılıklardan uzak durmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili ise ahlakçıların yazdıklarına bakabilirsiniz. Efendim süre doldu, dikkatle dinlediniz çok teşekkür.